Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir sinefilde daha beraberiz. Ben Melis Behdil. Ben Yeşim Burum. Bu haftaki programımızı Kahinardan Nuhari adlı parçayla açtık. Haftanın filmlerinden onun filminin jenerik müziği. Ee, bu hafta onun filminin yönetmenleri de stüdyomuzda konuklarımız. Evet, Su Baloğlu ve Merve Bozcu stüdyoda bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, birazdan onun filmini uzun uzadıya konuşacağız ama hepsinden önce her zaman olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise cinefiller@gmail.com. Evet, o zaman onun filmiyle başlayalım. Evet, bu arada bayram öncesi tam hani şehirde kalanların böyle gidip Güzel güzel sinemada vakit geçirebilecekleri bir hafta. Bunu yaparken de bir yerli belgesel ve çok da bence eğlenceli, keyifli bir belgesel kullanmak ee, hani vesile olsun e, diyerek başlayalım. Ee, evet, Merve ve Su. Her şeyden önce... Biraz sizi tanıyalım. ilk filminiz çünkü. Şimdi buradan bir şeyle başlayalım belki de. disclaimer derler ya İngilizce'de. Ee, Merve ve Su Kadir Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyken e, benim öğrencilerimdi. Ve bu filmin böyle tohumları da o zamana gidiyor. O yüzden ben soru sormakta biraz zorlanıyorum. Hani şunu da anlatsanız A'ya falan dönecek galiba. Biraz hani o akademik geçmişten film yapmaya ve bu filmin nereden... ...çıktığına gelelim. Okey, tamam başta. Merkez mi? Su ile yüksek lisansta tanıştık ve yüksek lisans yaparken... ...ikimiz de akademisyen olmak için çalışıyorduk. E, o yüzden çok fazla yapım dersine gitmiyorduk. Daha çok teorik derslere gidiyorduk. Fakat hep şey konuşuyorduk. Yani niye yapmıyoruz? Yani bir şekilde kendimizi soyutladığımızı fark ettik. Yani kendimizi sahaya atmaktan çekindiğimizi fark ettik ve... Ee, o sırada okulda gerçekleşen konferanslar, okuduğumuz makaleler vesaire derken bizim sorularımız çok fazla oldu. <gülüyor> çok arttı ve suya şey dedim yani kadınların hani filmlerini izliyoruz, karakterleri falan tartışıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Ama deneyim olarak set deneyimlerini çok dinleyebileceğimiz bir yer yok ya da hani çok nadiren denk geliyoruz. Yazılı şeyde de basında da öyle şeyler çok paylaşılmıyor. Bununla ilgili bir kitap yapalım dedim yani kadın yönetmenlerle röportaj yapalım onları da kitap olarak basalım dedi. Suda dedi ki niye kitap yapıyoruz ki film yapalım bunu dedi <gülüyor> mantıklı olarak <gülüyor> ve yolculuğumuz o şekilde başladı yani merak ettiğimiz kadınları bizden ay merak ettiğimiz soruları bizden daha deneyimli olan yönetmen kadınlara yöneltecektik ve bu bir araştırma projesiydi bizim için. Kendimizi de filmin içine koymaya karar verdik. Orada da dedik ki yani biz acaba nasıl bir yönetmen olacak? Kimse bize soru soramayacak biz o soruları sorarken. Ve çok gizli kapaklı kalmayalım. Biz bu yolculuğu açalım. İnsanlar karar versin. Yani biz bu soruları sorarken bakın biz de bunları yaşıyoruz gibi dengeli bir akışımız olsun. Bunun üzerine filmi yapmaya başladık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> filmi yapmaya başlayacağız diye... Kararı aldığınız andan itibaren sizin yönetmenlere sorduğunuz soruları şimdi biz soralım. Ee, sonra o iş nasıl evrildi? O nasıl açıldı? İlk adımı nasıl attınız? Hani, tamam yapalım dendi masada sonrası. Aslında biz tam bunları konuşurken böyle bir fikre kapılmışken ben yüksek lisans tezimi yazıyordum. Yaz, yazmaya başlayacaktım. Başka konular üzerinde duruyordum. Sonra tez danışmanım Melis Behlil <gülüyor> dedi ki neden bu fikri kullanmıyorsun? Hani bunu yapalım tezini falan. Düşündük falan. Onun üzerine bunun kısasını yaptık ilk önce aslında. Bir kısa filmle başladı süreç. Sonra... 6 kadınla konuştuk o filmde 6 yönetmen vardı daha genişlemesi gerektiğini düşünüyorduk çünkü çok daha fazla yönetmen var ve çok daha fazla konu var aslında söylenecek söz var dinlenmesi gereken e, cümleler var onun üzerine bakanlığa başvurduk e, ve yapım desteği aldık desteği de alınca artık önümüzde bir engel kalmamıştı yani başlamamız lazımdı öyle başladık. Evet sizin görüntü yönetmeniniz Baran Şaşoğlu da benim eski öğrencim. <gülüyor> Dolayısıyla harika bir e, kadroyla da e, anladığım kadarıyla e, oldukça da geniş kapsamlı bir e, söyleşi e, uzamı da oluşmuş filmin içerisinde. E, kimlerle konuşacağınızı nasıl belirlediniz? Yol boyunca biraz bağlantılarla mı gelişti? Son olarak da konuşmak isteyip de konuşamadığınız kimse kaldı mı onu merak ediyorum. Önce şey yaptık bütün kadın yönetmenlerin listesini çıkardık hani gelmiş geçmiş Türkiye'deki <gülüyor> ve çok kapsamlı bir listeydi hani biz de şaşırdık ve insanların söyleyince de şaşırıyorlar. Onun üzerinden filmlerine baktık işte şu an devam edip etmeyen kariyerlerine baktık bunları sonra kuşaksal olarak bir ayırdık. Hangileriyle konuşabileceğimizi belirledik. Çünkü bazıları gerçekten hani çok yaşlanmıştı ve röportaj verebilecek konumda değillerdi. Ondan sonra işte genç kuşak bize yakın kimlerle konuşabiliriz? Orta kuşak kimlerle konuşabiliriz? Aslında bayağı bir araştırma yapar gibi çalıştık yani ona. Sonra da şey film yani röportajı almak için de biraz daha şeye baktık işte... Kurmaca yapıyor belgesel yapıyor bir film yapmış bırakmış yapmaya çalışmış yapamamış olmamış işte 4-5 filmi var artık herkes tarafından biliniyor böyle bir şey yaratmaya çeşitlilik yaratmaya çalıştık filmin içinde o yüzden hani birbirini tekrar etmeyecek isimler almaya da çalıştık hem dönemsel hem de kariyer açısından böyle bir seçkimiz oluştu en son. Bir de e, şeyi de hemen söyleyeyim bakarken tabii ilk akla gelen Türkiye'de belki de Bilge Olgaç e, onu da unutmamış olmanız her ne kadar tabii ki kendisiyle e, konuşamasanız da e, bence çok değerli film için. Bilge Olgaç aslında fikrin çıkış noktasıydı çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam Alt yazı dergisinde Bilge Olgaç'ın bir röportajı vardı ve e, filmin içinde de görüyoruz zaten o röportajı hmm. hani şey olarak video olarak ve şeyden bahsediyor kendisi hani ben Kadın kimliğimle var olmadım. Hep erkek gibiydim. Yani düşünüyorum. Yıllar sonra veriyorum röportajı. Acaba kendim gibi olsam ne olurdu diye. Sonra da şeyden bahsediyor. Ama o dönem gerçekten hiç kadın asistan bile yoktu. Sanırım benim öyle bir yönetmem olmam gerekiyordu diyor. Hani bu e, ifadeler aslında çok çarpıcı. Yani. Biraz filmin çıkış noktası onun röportajına dayanıyordu. O yüzden ona yer vermeden olmazdı. Evet ve yani bunu okuyunca da şimdiki durum nasıl diye merak etmemek mümkün değildi. Yani o yüzden biraz da yaptık bu filmi aslında. Ee, film içinde olmayan yönetmenler var. Konuşmak isteyip de koyamadığımız filme ee, farklı sebeplerden oldu böyle bir şey evet. Ee, aslında şey açısından da ilginç bir e, skalayı gösteriyor. Ee, dediğiniz gibi hem farklı yaşlardan var hem de farklı sinema anlayışları olan yönetmenler değil mi? Ya yani onlarla söyleşi yaparken siz onu nasıl hissettiniz? Yani birazcık daha ana akıma yakın yönetmenler var. Dizi daha var. dizi yönetmeni var. Hani daha bağımsız art house projeler çeken yönetmenler var. Ama iş işte hani o sete girmek kısmı gelince Böyle birbirini tekrar eden bazı ifadeler benim dikkatimi çekti mesela. Hani siz filmi yaparken onu nasıl hissettiniz? Başka şekillerde de hissettirdiler mi size? Röportaj sorularını da şöyle yapıyorduk. Bir böyle 9-10 sorumuz hepsini soyduğumuz benzer sorulardı. Ama geri kalanını her kadına özel çalışıyorduk. İşte işlerini izleyip. Neler yapmış, röportajlarını okuyup nelere ilgi duyuyor falan. Çünkü en yani samimi konuşmalar yakalamak istiyorduk. O yüzden de hani çok birebir şeyler sormamız gerekiyordu. Ee, ve aslında filmin şeyleri de soruları ve cevapları da biraz oralardan çıktı. Sanırım o yüzden öyle bir ayrım hissediliyor şu anda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir de film toplamda kaç dakika oldu en sonunda? 74. 74 ve saatlerce aslında siz bu kadınlarla konuşmuş durumdasınız. O yüzden gerçekten en hani net noktalar e, kurgu da epey bir zorladı değil mi bildiğim <gülüyor> kadarıyla? Evet kesinlikle çok fazla yöntem denedik, çok fazla kurgu çıkarttık. E, o yani her bir röportaj 3-4 saat gerçekten. Aslında orada ciddi bir malzeme de var ee, yani şey... E, bu... Malzeme mi var İsra Var <gülüyor> O Bana hep şey var, geliyor. Evet. Hani Türk sinemasının hafızası için çok kıymetli bir Kesinlikle. şeyden bahsediyoruz Hı -hı. aslında öbür tarafta. Belki bir gün kitap olur. <gülüyor> evet öyle bir planımız var. <gülüyor> evet aslında en baştaki fikre mutlaka şey yapmak istiyoruz eğilmek istiyoruz bir noktada. Evet belki bir parça daha çalalım şimdi sizin bu e, filmi yapma düşünme sürecinizde sinemada kadınlar üzerine de düşünürken kadın e, protagonistli bir filmden bir parça seçti konuklarımız. Ondan sonra biraz da hani o kendinizi dahil etme kısmı üzerine biraz daha detaylı konuşmak isteriz. E, Ezra Dedeus'tan geliyor Wetlands. <gülüyor> Ezra Dedeus'tan dinledik, Wetlands 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil devam ediyor ve bugün vizyona giren onun filminin yönetmenleri Su Baloğlu ve Merve Bozcu ile birlikteyiz. Ee, onun hikayesinin İngilizce adı da e, Her First galiba değil mi? Evet. <gülüyor> Şimdi Türkçenin böyle bir güzelliği var o e, herhangi bir e, cinsiyet belli etmeden üçüncü teki şahsa i, i, işaret etmemizi sağlıyor ama İngilizce'de böyle bir konforumuz yok e, O yüzden ben nedense hani O'yu kullanabildiğimiz Türkçe isimler hep bana daha cazibeli geliyor çünkü İngilizce'de kendini bir anlamda ifşa ediyor. Yurtdışında gösterecek misiniz filmi? Nasıl şu anda yurtdışı gösterimi? E, pardon, sana söyle. Tamam. E, i̇ki yerde gösterme şansımız oldu. Biri Hindistan, uh, diğeri Houston. Uh, Güzel bir kombinasyon. Evet. Sıcak yerlerde <gülüyor> gösteriliyor. E, başka olacak mı bilmiyoruz henüz belli değil. I'm Çünkü hani aslında dünya neresine gidersek gidelim bence sinema dünyası için ortak bir soruyu soran bir film değil mi? Oralardaki tepkiler da onu da merak ediyorum. Evet bir de hani bu özellikle son bir iki senede Fifty Fifty by 2020 gibi bilimum times up gibi hareketlerle zamanlaması aslında çok iyi oturdu. Nasıl oluyor reaksiyonlar? Genel, yani biz Hindistan'a gidemedik oraya gidiyoruz o <gülüyor> yüzden ama Hindistan'a gittik ve Hindistan'da insanlar çok beğendiler ve şey hani bizim anlattığımız yani Türkiye sineması için anlattığımız durumun hemen hemen Amerika sinemasında da aynı olduğundan bahsettiler. Ee, o anlamda hani baya bir çarptı aslında onları yani o kadar benzer tepkiler alacağımızı çok düşünmüyorduk. Ee, ve hani biraz konuştuğumuz kadarıyla aslında dünyanın pek çok yerinde bu böyle. hani Amerika'da birazcık daha yükselişti ama Avrupa'da da böyle, başka yerde de böyle. Ya da işte insanlar hani farklı mesleklerden de olsalar, hani kadın oldukları için... evet bana da mesela teknik konularda böyle şeyler yapıyorlar falan deyip ortaklık kurabildiler yani. Genelde böyle bir tepkiydi. Yani çok böyle dışlanan bir film olmadığı anlamda. Bu arada Yeşim'in dediğin aksine ben normalde hani üçüncü tekil şahıs onun filmi olarak... ...Türkçeyi daha kullanışlı buluyorum ama... ...sizinkinde tam da... ...Kadınların filmi, kadınların ilk... E, ...filmi, iki kadının... ...ilk filmi, ona... E, ...gelelim biraz çünkü... E, ...filmin... E, ...belgesellerde mizaha çok da alışık değiliz... ...ama böyle bir kendinizle hafif bir... ...dalga geçme tarafı da var... ...onun e, ne kadarını... ...öyle hissettiniz işte... ...etraftaki çeşitli ders vermeye... ...çok meraklı erkeklere karşı... E, Tutumunuzda vesaire de bir de konuştuğunuz yönetmenlerin bir kısmı da hani jenerasyon olarak tam size ablalık edecek. Ona da çok meraklı belli ki bir takım isimler çıkıyor. Orada nasıl bir pozisyon aldınız kendinize? Yani ekipman bakarken ya da işte araştırırken aslında yine kendimiz gibiydik. Hani biraz komikliği filmin içinde çık. Ya yani müzik koyduk bir şey yaptık falan kesmeleri ona göre yaptık. Hani ama o an hani gerçekten bizim için şeydi yani, elimizde bu kadar bütçe var. Bunları almamız gerekiyor. En güzel şekilde nasıl alabiliriz? Onların hesabında. Yani sadece hani biraz daha böyle bilmediğimizi çaktırmamaya çalıştık. Ya yani, önceden araştırıyorduk çünkü yani ve şey olmasın. Yani bunlar bilmiyorlar deyip bize fazla fiyat söylemesin. Aslında tamamen gene bütçeyle ilgili durumdan dolayıydı bu. Aslında biraz görüntüleri izleyince fark ettik. Evet. komik komik görüntüymüz yani. <gülüyor> o an komik değildi. <gülüyor> ancak çözülmesi gereken bir sorun var. Çözülecek yani tadındaydı. Kadınlarla da yani aslında tabii ki onların belli bir konumda oldukları için ve bizi kabul ettikleri için bizim için o çok değerliydi çünkü biz yani iki kişi hiç şeyimiz yok Hani onlara gösterebileceğimiz bir portföyümüz falan yok ve diyoruz ki bize güvenin iyi bir iş çıkaracağız sizinle ilgili yani aslında Yaptıkları şey o anlamda güven duymak olduğu için o güveni kırmadan mümkün mertebe ilerledik. Kendi yani röportajlarda da. O yüzden hani setin böyle yönetmenlerinden ziyade daha böyle şeydik nasıl diyeyim misisinle sohbet etmeye geldik aslında. <gülüyor> Tadında geçiyordu yani röportajlarımız. Yıllar içerisinde evet, ama demek. biz de pek çok kadın yönetmenle burada e, yaptığımız sohbetlerde aslında belli bir direnç olduğunu zaman zaman biz de hissediyoruz. Yani işte sette nasıl fark? Hiçbir şey farklı değil diyeceğim. Hani kadın olmam bir bir şey değildi hani ben hep kendim gibiyim hep olduğum gibiyim hani böyle cevaplar vermeye neredeyse yıllar içerisinde çok koşullanmış olan yönetmenler de tanıyorum arkadaşlarım olanlar da var o yüzden hani o fasadı yırtmak hani o arkadan o malzemeyi çıkarmak herhalde 3-4 saat sürmesinin sebeplerinden biri de o olsa gerek ee, siz <gülüyor> ne dersiniz bu konuda? Hem uzun sürüyor hem galiba çok samimi bir diyalog yakalamaya çalışıyorsunuz o noktada. Yani aslında güvenmek belki orada da çok önemli oluyor. Yani hani ne kadar güvenecek, ne kadar e, bu ka yani bu açıklıkta konuşulmasını sağlamak biraz zor olabiliyor. Bunu başaramadığımız da oldu bu arada. Yani filmin içinde de var bu. Hı -hı. E, ama kimi zaman da... Hayır hani bundan gocunmamak gerçekten önemli bir şey ya. Yani bunu bu kadar açıklıkla söyleyebilmek... Yani e, asıl şey rahatlık ve kendine güven bence orada çıkıyor. Şöyle bir şey olabilir sadece fark yani benim röportajı yaparken fark ettiğim bir şeydi kuşaksız olarak yeşilçam kuşağından gelenler ya da daha eski kuşak olanlar rın verdikleri öğütlerde bir şey vardı. Bilmediğiniz bir şey varsa da kimseye söylemeyin ya da işte ee, çaktırmayın Evet çaktırmayın. insanlarla çok samimi ilişkiler kurmayın. İşte daha böyle tepede dur yani yönetmen olduğunuz belli o hiyerarşi hissettirin ki size saygı duysunlar falan. Yani onlarda böyle bir korumacı şey yaklaşım vardı mesela. Yeni kuşaksa yani şu an hani sinema yapmakta olanlar ise hani rahat olun. Yani olduğunuz gibi olun. Sadece hani evet böyle böyle şeyler yaşanıyor. Yani bunları bilin ama siz zaten yapacaksanız yap yaparsınız yani. O kadar da korkulacak bir şey yok şey vardı. Farkı vardı. Jenerasyonlar arasında şey farkı da var sanırım eski jenerasyonlar alaylı çünkü okul yok yani hmm. okulla olabilme durumları yok ya oyunculuktan geliyorlar ya senaristlikten geliyorlar daha genç yönetmenlerse zaten sinema okuyup hani yönetmenliğe baştan itibaren kafa e, yormalarının da belki etkisi var çünkü hani sonuçta sinema okullarının tarihi de çok çok geriye gitmiyor Türkiye'de. Evet aynı. Gerçi sinema seti dediğimiz, film seti dediğimiz şey aslında, hani bir grup insandan oluşuyor, hani e, kadın yönetmen dediğimiz, hani bir kadın ama geri kalan ekibin büyük bir çoğunun erkek olduğu. E, varsayımından yola çıkıyoruz. Bugün hala böyle bu şekilde. O yüzden belki senin dediğin gibi hani film okumun, okulundan geliyor olmaları hem yönetmenin hem ekibin aslında daha dersliklerde yan yana oturarak o tedrisattan çıkmalarının getirdiği bir şey. Yani diğer alaylı ekiple o dönem yönetmenler arasında böyle bir ilişki yok. E, ama bana bir, bir taraftan da şeyi de hissettirdi. Sadece sinema özgü bir şey değil. Hayatın diğer alanlarında da e, çalışan kadınlara çok verilen türde bir Tavsiye. Hani birazcık daha bir yönetici pozisyona geldiğiniz zaman hem nasıl yöneteceğinize dikkat etmeniz lazım hem de bir erkeğin çok rahat yapabileceği bir şeyi başka bir şekilde ifade ediyor olmanız gerekiyor. Yani... E yerde hani sizde de geçiyordu ıı, filmde ama hep işte hani erkek yönetmen bir şeyler dener, hep kafasında bir şeyler kurar, o kafasındaki o dehayı çalıştırır. Ama kadın yönetmen kararsızdır, bilemiyordur, emin değildir gibi hep bu farklı şeylere yorma ıı, güdüsünü ıı, hem yapım aşamasında hem sonra aslında eleştirmenler tarafında da görüyoruz galiba değil mi? Evet, evet. ...yani bocalama... ...şeyi olmaması bir tarafa... ...özgürlüğü olmaması bir tarafa... ...bir yandan da mesela erkek yönetmen bocaladığında... Hmm, ...bir şey düşünüyor... ...ortaya şey çıkaracak falan hani öyle bir şey de... Var enteresan bir şekilde sürekli bir şeyleri işletmeye çalışıyoruz ee, onay toplamaya çalışıyoruz belki sürekli Hı -hı. böyle ders çalışır gibi hani aa hiçbir açımı yakalamasınlar diye her şeyi çok iyi biliyormuş gibi göstermeye çalışıyoruz kendimize ama böyle bir zorunluluğumuz da yok belki. Evet galiba ya bu baskıyı hissetmek kötü bir şey yani evet. hani zaten özgüven Hı -hı. olarak eksik yetiştiriliyoruz yani. yani kimse bize erkeklere verdikleri özgüveni var yani hayatta farklı farklı. ...tecrübelerimiz oluyor. O yüzden de hani dışarıdan herhangi bir eleştiri duyunca hani bu olmasın ya. Bunu duymayayım. Hani bununla zarar görmeyeyim deyip ya geri çekiyoruz kendimizi. Hani ya da böyle her şeyi kapatmaya çalışıyoruz ama aslında hiç gereği olmayan bir şey yani. Bir de o çiftte standart bence Siyasette çok karşımıza çıkan bir şey ya. Bu ülkede bir tane kadın başbakan oldu. Çok başarılı bulunmadı. Demek ki kadınlar olamıyor dendi. Yani diğerlerinin hepsinin çok mu başarılı olduğunu varsayıyoruz bu durumda. Evet gerçekten. Gerçekten saçma. Evet ama e, bana sanki bu filmin devamı gelirmiş gibi geliyor. Hani kitap formunda <gülüyor> mı? Başka bir biçimde mi? E, belki birazcık da e, kamerayı bir noktada... Kadının hikayesini dinledik çok güzel de. Ee... Erkeklere de sanki çevirmek lazım gibi hani erkeklere de sormak lazım kadın yönetmenle çalışmak kadın görüntü yönetmeniyle çalışmak değil mi hani teknik açıdan pek çok şeyde o sette eşitlikçi ortamı yakalamak için siz ne yapmalısınız. Evet. <gülüyor> Aslında yani düşünüyorum mesela şimdi siz söylediğinizde hiç kadını koymayın oraya konu olarak da koymayın yine çok malzeme çıkar yani birbirleri nasıl çalıştıklarını dinlemek de çok ilginç olmaz mı ya da görmek yani. Yani oradan da bence söylenecek çok fazla şey çıkar kadınlar ya da eşitlik meselesiyle ilgili. Çünkü yani genel olarak hep beni rahatsız ettiğini Melis de bile hep kadınlara sizin deneyiminiz ne, sizce ne yapılmalı deniyor. Ben tam tersi bu konuyu alıp erkeklerin kucağına bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kadınlar zaten yeterince çabalıyorlar. Biraz onların düşünmesi lazım. Hani dünyayı, hayatı, iş yerine nasıl daha eşitlikçi bir hale getirebilirsiniz. Bunun için siz de <gülüyor> yapabilirsiniz. evet, evet kesinlikle. Bir de yani eşitlik deyince orada her türlü eşitlik tabii ki tamam sette belli bir hiyerarşi var ama o hiyerarşinin bazı durumlarda aşırı sert bir hale geldiğini de biliyoruz. Yani bütün set tek cinsiyet olsa bile onun içinde de e, güç ilişkileri, dengeleri çok hassas ve kimi zaman çok problemli. Evet. Evet o yüzden zaten e, yapım çalışmaları diye artık yeni bir branş var film çalışmalarının evet, altında evet. E, ve hani daha çok bakılan bir alan oldu <gülüyor> antropoloji ile beraber. E, aslında sizin yaptığınızda hani bunun içerisinde müthiş bir saha araştırması. <gülüyor> Türkiye'de yok henüz değil mi? <gülüyor> Benim yok ama e, Bu kadar detaylısı yok. Dinleyicilerimiz için biraz isimleri de sayalım bence. Ee, sinemaya geldiklerinde kimleri dinleyecekler? Kimlerin film yapım hikayelerine tanıklık edecekler? Ee, sayalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bingör Elmas, Canan Evciman, Türkan Şoray, Esra Saydam, Nisan Dağ, Biket İlhan, Işıl Özgantürk, Çiğdem Vitriner, İlksan Başarı, Yeşim Ustaoğlu, Nisan Akman. Zeynep Dadak. Zeynep Dadak. <gülüyor> Sevinç Baloğlu. Kendisi aynı zamanda yapımcımızdı. <gülüyor> Çiğdem ve Onu saydık. Bizim için bu soru şey. Her defasında şey oluyoruz çünkü. <gülüyor> kim ee, oldu? Evet. Kim oldu? <gülüyor> <gülüyor> o da sürpriz olsun artık dinleyicilerimize. Sinemaya gittiklerinde. Evet. de hemen söyleyelim onları da hatırladım. Festivallerde bir miktar gezdi Türkiye'de. Adana'da premierini yaptı. Aynen. İstanbul ıı, İstanbul dönüşü yarıştı. yarıştı. Ee, Sinop'ta bir festivalde gösterildi. İzmir'de Kadın Filmleri Festivaline gitti. Ee, Diyarbakır. Bakır. Ha, diğer, en son Filmometa'ya e gitti. Ee, Kıbrıs'ta bir gösterimimiz oldu. Bu kadar sanırım. Yani, Türkiye'de bu kadar, kadar. Şimdi de hazır bayram da varken e, vizyonda kaç salon belli mi? 5 salon. 3'ü İstanbul'da, 2'si Ankara'da. Evet her zaman söylediğimiz gibi bu tip küçük filmleri, bağımsız filmleri ilk hafta sonu görmek lazım. Sonra ne olacakları belli olmuyor. Ee, çok e, hararetle tavsiye ediyoruz onun filmini. Sinefil adlı bir programın olarak <gülüyor> zaten sinefillerin kaçırmaması gereken bir film. Elinize sağlık. Emeğinize sağlık. Ee, onun e, filmin yolu açık olsun. Bence yurt dışında başka gösterimler de olur zaten. Hani bu gidişle. E, Çok teşekkür ederim. Inşallah. i̇nşallah bir sonraki filminizde de tekrar ağırları sizleri. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi haftanın bir başka filminden ama konumuza uygun bir şarkıyla devam ediyoruz. Megan Trainer'den geliyor. Badass Woman. I'm a badass woman. What's wrong with that? second guess me, cause baby I'm the boss, don't underestimate me, cause I'm the one in charge. On my mind. And I don't need a body to prove I'm worth your time. Oh, I am smarter than you give me credit for, and I'm much stronger than I above ever believed. Oh, I'm a force of nature that you can't ignore. You can't ignore, you can't. Meghan Trainor'dan dinledik. Bad as Women bu hafta vizyona giren daha sıl düzenbazlar filminde kullanılan parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da sinifil devam ediyor. Evet bu hafta 9 yeni film var vizyonda. Onun filmini detaylı konuştuk. Yönetmenleri Subaloğlu ve Merve Bozcu ile diğer filmleri de hızlıca bir değerlendireceğiz. Sonra da Yeşim'den Kan raporu alacağız <gülüyor> daha. <gülüyor> The Hustle düzenbazlar daha önce zaten yeniden yapım olan bir filmin yeniden yapımı. İlki 1964'teki Bedtime Story Marlon Brando ve David Niven'lı, ardından 88'de Dirty Rotten Scoundrels yapılmıştı Steve Martin ve Michael Caine'li. Bu da dolandırıcıların düzenbazların iki kadın olduğu bir versiyon Anne Hathaway Rebel Wilson başrollerde yönetmen Chris Addison. Evet, e, bu hafta bir de e, büyük bütçeli e, canavar filmimiz var O da Godzilla 2 Canavarlar Kralı King of the Monsters Michael Doyle yönetmiş Başrollerinde Vera Farmiga Ken Watanabe, Kyle Chandler ve Millie Bobby yer alıyorlar evet, Millie Bobby Brown Stranger Things'teki adını duyurmuştu Hı -hı. Burada ilk film oyunculuğu Ayrıca Jiang ve Sally Hawkins'i de sayalım Çok uluslararası ve iddialı bir kadrosu var ee, orijinal yani Japon Godzilla filmlerine biraz daha e, dönen ve o diğer canavarları da dahil eden bir hikaye Bir yandan dünyanın sonuyla karşı karşı insanlık ee, Bir yandan da Godzilla, Motra, Rodan ve Ghidorah ile savaşıyor Yaşım'ın dediği gibi bol efektli, büyük bütçeli Godzilla sevenler için bu hafta sinemada bu hafta bir de korku filmimiz var. Tate Taylor'ın yönettiği, başrollerinde Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers ve Luke Evans yer alıyor. Ee, oldukça da iddialı bir oyuncu kadrosu var ee, korku filmi için Ma İngilizce adı bizde Ma seninle ilgilenir adıyla gösterime giriyor evet korku gerilim aslında bir grup genç diye başlayan <gülüyor> hikayelerden ama burada bir de e, yalnız yaşayan bir kadın var Octavia Spencer'ın canlandırdığı e, bir grup genç diyor ki e, daha doğrusu bir grup genç ondan e, kendileri için içki almasını istiyorlar çünkü Amerika'da biliyorsunuz 21 yaşın altında içki almak yasak o da diyor ki Aa, alırım hatta gelin benim bodrumumda takılın ama yukarı sakın çıkmayın. Tabii böyle bir şey dedikten sonra gençler her zaman bu kuralları çiğner sonra da e, işler karmaşıklaşır. Evet bu hafta yerli yapımlar e, var bir hayli. E, bunlardan bir tanesi bu sene festivallerde gösterilmiş olan güvercin hırsızları. Yönetmen Osman Nail Doğan, başrollerde Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Kutay Sandıkçı ve Gökhan Yıkılkan. Ee, 16 yaşındaki e, güvercinlerle e, hep uğraşan Mahmut adlı bir gencin. E, uğraşan derken hem beslemek, büyütmek hem de başkalarının güvercinlerini çalmak da buna dahil. 8 yaşındaki İsmail adlı e, bir çocukla tanışıyor da güvercinlere merak salan ve ikisinin de hayatını değiştiriyor. Evet e, bu hafta vizyona giren bir diğer film e, onun filmini konuştuk zaten e, programımızın başında. E, bu diğer filmler ise e, yerli e, filmlerden baktığımızda bir tanesi internet fenomeni hatta YouTube fenomeni olarak meşhur olan Enes Batur'un son filmi Gerçek Kahraman. Doğacan Anafarta yönetmiş. E, başrolünde de yine Enes Batur, Sungur Tekin. ...yer alıyor. Ona Ömer Başdoğan... ...Altan Erkekli ve Damla Arslan Arp ...eşlik ediyorlar. Ömer Başdoğan da bir YouTube fenomeniymiş. Ee, bu sefer... ...ilk filmde daha çok Enes Batur'un kendi hikayesiydi. Enes Batur hayal mi gerçek mi? Burada işin içine süper kahramanlar... ...daha çok efektler de giriyor. Enes Batur hikayeleri... ...büyük perdede devam ediyor. Bayağı da iyi iş yapmıştı ilk film. Onu da söyleyelim. Ee, o hem macera hem komedi bir de e, yerli komedi var bu hafta Kral Midas'ın hazinesi yönetmen Mesut Çetin, başrollerde İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın, Mehmet Ali Tuncer ve Murat Ercanlı yer alıyorlar. Üç arkadaşın tesadüfen Kral Midas'ın hazinesini e, daha doğrusu haritasını e, bulmalarıyla e, olaylar gelişiyor. Bir de yerli korku filmimiz var. Astral Seyahat adını taşıyor. Hasan Gökalp yönetmiş. Pervin Abiyeva, Büşra Acar, Çağdaş Tekelioğlu ve Murat da başrollerindeler. Ee, bu da Astral Seyahat konusuna merak salan üç kız arkadaşın e, hikayesi. Yine ee, cinvari yerlere evet, gidiyorlar. Böyle şeylere merak kadarıyla. salmamak gerektiğini <gülüyor> Bir grup gençse hele. Hele <gülüyor> bir, bir, bir grup halinde hiç merak salmıyor. <gülüyor> Bir de animasyon var bu hafta Rusya'dan geliyor Yaramazlar takımı, Zamanda yolculuk, Deniz Chernov yönetmiş, Türkçe seslendirenler İlham Erdoğan, Arda Kavaklıoğlu, Nur Eraslan ve Adem adı güzel. Burada da e, Crash ve arkadaşları Zamanda yolculuk yapıp her yere biraz birbirine katıyorlar. Evet, böylece bu hafta yeni vizyona giren filmleri de tanıtmış olduk sizlere. Şimdi bir müzik arası vereceğiz ve ondan sonra geçtiğimiz hafta sonu ödülleri verilen Kan Film Festivali'ni konuşmaya geçeceğiz. Kan Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Antonio Banderas'ın başrolünde olduğu... Pedro Almodovar'ın en son filmi Pain and Glory'de kullanılan bir parçayı dinliyoruz. Mina seslendiriyor, Come Sinfonia. Sogno, sogno E tu sei con me occhi cielo Mina'dan dinledik Come Sinfonia. Geçtiğimiz hafta sona eren Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü Antonio Banderas'a kazandıran Almodovar filminde kullanılan parçalardan biriydi. Yeşim bu sene Kandaydı. Çok uzun kalamasa bile bir kan havası aldı geldi. Epey de bir film gördü. Şimdi hem gördüğü filmlerden hem biraz da e, o kan havasından bahsedecek bize. Evet, e, benim Cannes Film Festivali'ne ilk gidişim olduğu için ayrı bir heyecan duyduğumu söyleyebilirim e, açıkça. E, öncelikle beni en çok şaşırtan şey e, organizasyonun e, profesyonelliği oldu. Hakikaten farklı bölümler altında. kan aslında küçükçe bir şehir, e, bir kasaba yani e, büyük bir kasaba diyebiliriz. Bir sahil kasabası bizim Ege'den de alışkın olduğumuz hani böyle bir koyun etrafında geriye doğru genişleyen bir yer. Bir tarafta eski şehir dediğimiz kalenin ve o orta çağdan kalma yerleşimli olduğu bölüm. Öbür tarafta turistik olarak gittikçe büyümüş bir alan. Daha çok aslında yazlıkçı mekanı ve hani zannediyorum festivaller ve fuarlar olmadığı dönemlerde işte emeklilerin ağırlıklı olarak yaşadığı. Evet, zaten festivalin kuruluş nedenlerinden biraz biri de o. Hani burayı Sezon dışında da biraz canlandıralım diye işte 60-70 sene önce hı hı. şehir yetkilileri bir karar vermişler. Sonra dünyanın en büyük festivallerinden <gülüyor> biri olmuş. Evet. Sah hemen sahilin dibine çok büyük bir festival kompleksi kurmuşlar. Ee, o binanın içerisinde e, 3, 4, 5 tane çok iyi salon var hemen yanına kurulmuş birkaç e, yer daha. Ondan sonra birazcık daha o e, sahil boyu boyunca otellerin içerisinde de gösterim salonları kullanıyorlar. Ama esas ana e, festival e, e, sarayı dediğimiz yer, pale olarak bilinen yerde... E, Müthiş bir operasyon yönetiyorlar bir kere. Ee, herkesin işte şeyleri var, yaka kartları var. O yaka kartları, renkleri, kodları vesaireleri ona göre organize olmuş evet, en her şey. En hiyerarşik festival diye konuşulur hep. Hepsi farklı renklerle. Her rengin belli sınırları Hı -hı. vesaireleri onu çok insandan duydum ben de ee, dediğin gibi ve yani aslında filmlere girip giremeyeceğin ya da girme ihtimalinin ne olduğu o yaka kartının rengine ve klasifikasyonuna bağlı bir şey. Ama hani o kartı size verdikten sonra, siz onu boynunuza taktıktan sonra e, hani kanda yaka kartsız hiçbir şeysin gerçekten festival <gülüyor> döneminde e, onu. Çünkü e, şey yok ondan sonra her yerde güvenlik görevlileri vesaire o karta göre... Senin nereye yönlendirmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evet, festival evet. sonuçta çok endüstri takır takır. için mi festival? Hani <gülüyor> kan halkı için o kadar değil. Gerçi son yıllarda halkı ve özellikle çevrede o kan bir taraftan da çok lüks bir şey aslında. Hani çok şaşalı bir şey. O kırmızı halılar, tuvaletler hani belli bir zenginliği görüyorsun festivalle beraber oraya gelen işte spor arabalar Özellikle o yatlar yat yatlar zaten <gülüyor> ve o akşam gösterimlerine girebilmek için herkesin hangi iş kulundan olursa olsun belli bir giyim koduna uyması isteniyor. Erkekler mutlaka smoking giyiyorlar. İşte kadınlar gece elbisesi ve hani ona göre şık giyinmeleri gerek çekiyor ee, biliyorsun birkaç sene önce bir kadını babetli diye almamışlardı ayağında düz ayakkabı vardı her bir kadıncağız yeni ameliyat olmuş falan filan hani ondan sonra işler büyüdü kadınların ayakkabısına olan yaklaşımları bir tık gevşemiş zannediyorum <gülüyor> ama yani smokin altına spor ayakkabı giyince bile geri çevriliyor erkekler yani hani öyle genel bir ayakkabı takıntısı tabii, tabii. var yani, yani Evet ee, Dolayısıyla o şaşa vesaire e, yerli halkın üzerinde de bir dışlanmışlık hissi yaratmasın ve mümkün olduğunca insanları işin içine çekelim diye özellikle gençlere yönelik bir sinefil programı başlatmışlar. Ve festivalin son günlerinde e, o sinefil kartını alanlar ve ben aralarında çok genç insan gördüm üniversiteliler vs. E, onlar da geliyorlar ücretsiz olarak filmlere. E, bu bizim gibi son günlerinde hala film izlemeye çalışanlar için negatif bir şey olabiliyor. Bazen basından önce alınıyorlar çünkü salona vesaire Öyle açıkta kaldığımız e, meşhur Lighthouse filmini mesela e, anmak isterim hala göremediğimiz, e, birkaç sıraya rağmen göremeyen arkadaşlarımız var. O sıralara girildiğinde çok rağbet gören filmlerde 2-3 saat sırada bekleyebiliyorsunuz girebilmek için ve hala girememe ihtimaliniz olabiliyor her şeye rağmen. Ki şeyi de söylemek lazım yani basın gösterimleri sabahın köründe başlıyor yani öyle. Sekiz başlıyor. lüks bir saatte Tabii. gidelim değil. Sekiz buçuktaki filme girmek için ondan önce de kuyruğa girmek gerekiyor. Sonuçta. Ben mesela son gün Almodovar'ı sekiz buçukta ağzına kadar dolu bir salonda izledim diyebilirim. Sekiz buçuk sabahında ve. Kaçta gittin sekiz buçuğa girebilmek için? Ya yani ben şeydim hani yaka kartı açısından şanslı insanlardandım o yüzden rahat girdim ama yani 8'i 10 ya da çeyrek falan geçiyordu gittiğimde. Çok da geç değildi yani. Benim hemen arkamdan doldu zaten. Bizim gösterimize eş zamanlı 2-3 gösterim daha vardı. Ve onların da hepsi doluymuş ne kadar. İşte Kendi Loach'u da gösteriyorlardı. Pek çok başka filmi de gösteriyorlardı aynı saatte. Onu söyleyebilirim. Ee, yani bu bir taraftan halkı ve gençleri katmaya çalışıyor olmaları, o sinema sevgisini yaymaya çalışıyor olmaları güzel bir şey. Gönül ister ki orada da buradan kanat emniyeleri iletirsek çok rağbet gören filmler için ek gösterim. Mesela İstanbul Film Festivali yapıyor bizde, ee, öyle bir şey yapmıyorlar. Keşke yapsalar. <gülüyor> <gülüyor> İzleyemediğimiz bazı filmleri izleyebilsek. Ben şeye çok şaşırdım. Hani es zamanla çok fazla gösterim var, etkinlik var, e basın toplantıları var girdiğimiz. İnsanlar rabet halinde giriyorlar. Orada şunu gördüm o kartınızda bir barkod var ve, ve o okunuyor. Ve herkesin aslında festival bittiğinde bir seceresi var onların elinde. Kim yani, kaç filme gitti Bu kişiye yaptı? biz bu yaka kartını verdik o geldi bununla neler yaptı. Hmm. Yani yaka kartını alayım gideyim orada bir iki bir şey gireyim çıkayım onun dışında öyle takılayım derseniz bir sene sonra işte sizi downgrade ediyorlar. Seviyenizi düşürebiliyorlar. Aslında oraya bir sürü gelen e, sinemacı da hani basın değil ama sinemacıların çoğu aslında toplantılara geliyor. Yani çok da filme girmiyorlar bile onun dışında. E, Onların da bir şekilde şeyi bir tutuluyordur var. bence. Evet. Yani kaç film aldıkları kandan, kaç film Tabii. aldıkları, kimlerle kaç toplantı yaptıkları bir sürü şey bence farklı biçimlerde e, kayda tutuluyor olabilir. Biraz gelelim filmlerin evet, e, kendilerine ve ödüllere evet. gelelim. Bu sene e, herkes festivali başından sonuna kadar e, tamamını takip etmiş olan e, meslektaşlarım da sağ olsunlar. Onların da e, şeylerine başvuracağım yorumlarını hepimiz aslında genel olarak şanslı bir senede olduğumuz hissiyle ayrıldık. Hmm. Geçen hafta seçki. sen yokken Ali Deniz Şen söz konuğumuz oldu. Onunla da aynı şeyi konuştuk. Bize gelen haberler de iyi gidiyor. Güzel filmler var şeklindeydi ki genelde insanlar da çok meraklı şikayet etmeyi. Yine olmamış seçki felberbat diye ama bu sene hakikaten. ...genel bir memnuniyet vardı. İyi filmler... ...iyi, iyi yıllardan biri olarak hatırlanacak bence... ...2019. Ee, büyük ödülle başlayalım bence... Ee, ...bu sene Altın e, Palmiye'yi... ...Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun... ...Parazit filmi aldı. Ee, ve hani dinleyicilerimize de... ...hemen müjdesini verelim. Biz de de vizyona girecek ee, ondan sonra. Ee, muhtemelen belki önce film ekibinde... Ee, ...sonrasını hani... E, ...görürüz... Ee, Bong Joon-ho bizim sinemil olarak da sevdiğimiz bir yönetmen. Evet, The Host ve Memories of Murder gibi filmleriyle e, kariyerinin başından beri gerçekten çok benim en sevdiğim Koreli yönetmen olabilir. Ben de yani açık ara şu an yaşayan Koreli yönetmenler arasında hani en iyisi olduğunu zaten başından itibaren düşündüğüm. Bence Parazit'le artık hani bambaşka bir seviyeye atladı ve e, ya yani ödülle beraber bence bütün dünyada adı duyulacak bir yönetmene dönüştü. ...Oscarlar için de adı telaffuz ediliyor. Yabancı dilde en iyi film kategorisinde. Parazit yine Bong Joon-ho'nun sevdiği sularda yüzdüğü bir film. Türler arası geçişler çok var. Bir şey gibi başlıyor, başka bir şey gibi devam ediyor. Hani o onu çok yapıyor. Burada esas ama en merkeze oturttuğu şeylerden biri... E, ...sınıf meselesi Güney Kore'de... ...o sınıflar arası çekişmek... ...ki host'a da onu aslında bayağı hissederiz bir taraftan. Memories of Murder'da da vardır... ...arka planda. Fragmanı zaten host'u hatırlattı... ...o aile meselesi de var işin içinde. E, parazit... E, ...ismen de aslında... Şeye ...bir gönderme yapıyor bu... ...Invasion of the Body Snatchers... ...meselesi. Orada da hani vücudu... E, Ele geçirme ve onun yerine geçme gibi. Parazitte ise bu sefer bir hayat tarzını başka bir sınıfı yaşaması biçimini ele geçirme. Onun hayatını işgal etme üzerinden bir metafor kullanıyor orada. Dört kişilik bir aileyle tanışıyoruz filmin başında. Bunlar böyle bir bodrum katında yaşıyorlar. Anne baba ve iki nasıl diyeyim yetişkine yakın işte üniversite öğrencisi genç çocuklar biri kız biri erkek olmak üzere ama kısa bir süre sonra fark ediyoruz ki bunlar fakir bir aile ama bir taraftan da neşelerini ve e, ümitlerini de kaybetmiyorlar. Para Biraz geçen için de, seneki altın palmiye shopliftirizi da bana hani fikir olarak hatırlattı hani aile yoksul aile işte. Bir ama takım, sonra çok başka yerlerde. Hani, Yoncu ne olunca? <gülüyor> Ee, gençler daha uyanık hani e, anne ve baba birazcık hani e, ellerinde ne bulduysa onunla bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hatta anne bile babadan daha girişkin ama... E, Kız ve oğlan daha şeyler. Filmin ilk başından böyle çok güzel bir e, referansla aslında anlatmak istiyorum. E, birdenbire şey paniği yaşanmaya başladı. Eyvah Wi-Fi gitti üst kat komşusu şifre koydu. <gülüyor> ve, hani dört kişi birden bunun paniğiyle ellerinde telefonlarla sinyal almaya çalışma. Ve birbirlerine işte sen orayı dene sen burayı dene gibi. O direkt şeyle başlıyor. Aslında teknolojiye ve belli aletlere ve aygıtlara ne kadar göbekten bağlıyızla başlıyor. Ondan sonra... Nasıl hayatlar yaşamak istediğimize dair ve oradan insanlar o hayatları yaşamak için ne kadar ileri gidebilirler, ne yapabilirler gibi bir yere kadar bir sürü soru soruyor. Aile içi bağlılık, aile içi ilişkiler, ötekini nasıl görüyoruz farklı sınıfsal seviyelerden? Bütün bunlar üzerine ilginç sorular sorarken bambaşka bir noktaya da gidiyor Bong Joon-ho'nun sinemasında her zaman olduğu gibi. Parazit bence de bu senenin kaçmaması gereken filmlerinden biri. Ee, ...onun dışında... ...benim izlediğim filmlerden biri... E, ...Pedro Almodovar'ın... ...Pain and Glory*si oldu... ...ki filmden çıktığım anda Almodovar'a... E, ...Banderas'a en iyi erkek oyuncu ödülünü vermezlerse... ...çok üzülürüm dedim gerçekten... E, ...Pain and Glory ile Almodovar... ...sevdiğimiz Almodovar'a... E, ...dönüşmüş durumda... E, ...arada bazı gereksiz filmler olduğunu... ...düşünüyorum gerçekten çok sevdiğim bir yönetmen... ...olmasına rağmen ama... ...bu neredeyse... E, ...böyle bir çok biyografik öğe var bence ve kendi Banderas da birazcık onun alter egosunu canlandırıyor karşımıza. Ee, artık böyle köşesine çekilmiş bir yönetmen olarak çıkıyor. Ee, beni müthiş şaşırttı. Bugüne kadar gördüğüm en iyi performansı film başından sonuna öyle bir incelikle ve dokunaklılıkla e, çekilmiş ki... E, ...bence Cannes'daki herkesin temel favorilerinden biri oldu. En iyi, yani Altın Palmiye'yi alsaydı da şaşırmazdık. Onu diyebilirim. Benim yine çok duyduğum filmlerden biri en iyi senaryoyu aldı. Selin Sciamma'nın Portrait of a Lady on Fire. O da epey konuşuluyordu galiba. Aynı zamanda Queer palmı da kazandı. O da bu senenin en çok beğenilen ve konuşulan filmlerinden biri. Ve eğer şey olmasaydı, yani Altın Palmiye için bile ismi geçen filmlerden... Biriydi. O da aslında bir adada ve dört kişi arasında geçen bir hikaye. Ee, ama hikayenin çok kuvvetli olduğu hep söyleniyordu. Onun senaryoyu almış olması e, çok büyük e, bir mutluluk getirdi herkese. Biz de inşallah izleyeceğiz. Bir güzel haber de büyük ödülün Grand Prix'nin Atlantik'se gitmiş olması. Mati Diop, 36 yaşında siyahi bir e, Fransız e, kadın yönetmen ve ilk defa böyle bir şey... ...oluyor. Ee, bu ilk uzun metrajı... ...onunla büyük ödülü alması... Ee, ...film genelde de... ...beğenildi anladığım kadarıyla. Ee, o da kan için... ...iyi bir haber oldu. Ee, o da çok farklı bir etki bıraktı... ...izleyenler üzerinde. Ben izleme... ...şansım olmadı ama... E, ...herkes farklı ve şiirsel bir dil denediğini e, söylüyor ve başarılı olduğunu o çok kolay bir şey değil. Jüri ödülleri konusunda da e, bu sene ilk kez paylaştırdılar yani çok sık olan bir şey değil anladığım kadarıyla jüri anlaşamadı kendi arasında. <gülüyor> bir tarafta yine festivalin çok konuşulan filmlerinden biri Lemiz Erarp Lemiz Lajlin'in yönettiği, diğeri ise e, Şeyden geliyor e, Brezilya'dan Kleber Mendonça filo ve e, Halina Dornelles'in e, Bakura'u. Ee, bu ikisi de aslında e, birbirine yakın konularla da e, ilgileniyorlar. Yani bir e, alt sınıf olma, başka bir sınıftan olma ve bu durumla nasıl hani başa çıktığının şeyi... E, Lemiz e, filmin de söylediği adından da anlaşılacağı gibi... E, ...biraz o ezilmişler, sefiller, sefiller ve günümüz Fransa'sında onların o işte banliyölerdeki e, yaşananları şey yapıyor... Bakura'da Brezilya'dan gelen bir hikaye En iyi yönetmen ödülü şaşırttı herkesi Evet Dardan'ların çok zayıf bulunan bir filmiydi Şimdi Daha önceki senelere göre The Young Ahmet Çok zayıf demek biraz iddialı olabilir ama Dardenler o kadar eli yükselttiler ki Hani bu pek beklenmiyordu ama Onunla da bir şey vermeleri gerekiyormuş gibi bir durum oldu <gülüyor> Dardenler geldiyse ödülsüz görmezler diyerek Evet. evet programımızın da sonuna geldik. Özel mansiyonu da son olarak söyleyeyim. Elia Süleyman'ın It Must Be Heaven'ı e, özel mansiyon aldı. Yapımcılar arasında TRT yer alıyordu. E, Zeynep Atakan da yapımcısıydı filmin. Evet Elia Süleyman'ı da merakla bekliyoruz. E, bu hafta e, tabii bayram. Öncesi bir yandan da bol vizyonlu, bol kanlı bir, e, bol konuşmalı haftamız oldu. E, teknik Masa'da Ömer'e ve e, bu haftaki destekçimiz Eren Danışman Boz'a da çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi bayramlar, iyi hafta sonları.